الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة ونبي الملحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ورفع رايته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بجن الموالات والمعادات يعني دستلغ ودشمنلغ ديار أضيلة وال الولاء والبراء da Türkçe karşılığı dostluk ve düşmanlık. Bu Selefi Salihin kitabının dördüncü aslıdır. Olmasa itikadın olmasıdır dedik. Bundan önce 6 ders işledik. Bugün 7 dersteyiz. güncel bunun teori olarak anladık. güncelde hayatta nasıl bunu uygulayacağız dedik. Geçen derslerde. İki ders işledik bununla ilgili. Dedik ki, ve la vel bara güncelleşmek için, canlı olarak hayatta bunu yaşamak için üç tane kesinle biz alışveriş yapacağız. Mecburuz yani. Birincisi, tam mutlak musulmanlar. Olar hakkında görüşümüz nasıldır ona açıkladık. Oları mutlak severiz. Mutlak vala yaparız. Mutlak muvalet yaparız olara. İkincisi, dedik, eee bir yandan bir yandan Müslümanlar taburunda grubundadır. Bir yandan da ehli küfrün yani ehli mağsiyatın günahlarını üstlenmişler bazı konularda ama bir şartla iman dairesinden, iman fırkasından çıkmamışlar. Onlardan davranılışımız nasıldır? Onda da dedik ki bir kısmını şey yaparız. Bir kısmını yani severiz. imanları kadarı sevci besleriz. masiyetleri kadarı, eğer şirkleri var ise o kadar yaparız? Buhz ederiz oları. Evet. Şimdi üçüncü mesele, bu da birinci meselenin tam zıddıdır. O diğeri de ortadadır. O da ne yenilcilidir Kim hakkıyla barayı, muadeti, düşmanlığı, Yen yani bara ondan beli gelmeyi hak etmiştir. Mutlak olarak. Mutlak sevciyi kim hak etmiştir dedik? Müminler, musulmanlar. Mutlak buğzu, mutlak düşmanlığı kim hak eder? Bu, bu cündeki konumuz bununla ilgilidir. Kimdir mutlak? Biz onları muhakkak buğz etmemiz lazım. Sevmememiz lazım. Eğer biz bunları sevsek, buğz etmesek bunları Bizim imanımız ne olur? Yerine göre zedelenir. Yerine göre yok olur. Allah kurusun yerine göre imanımız ne olur? Yok olur. Bu da çok önemli meseledir. Evet. Şimdi biz bununla ilgili inşallah bu dersi işleyeceğiz. Bu da nedir? Bu da Şafirleri mutlak buğz etmek, mutlak buğz edilen şahıs kimdir? Birinci başta mu'minin zıddı, aksi, tersi nedir? Bayazın tersi, zıddı nedir? Siyah'tır. Bayaz, mu'mindir, musulmandır. Siyah kimdir? Şafirdir. Çünkü onun sonuç yeri cennettir, bunun son yeri cehennemdir. Kişisi birbirine zıddır. ortak noktaları hiç yoktur. Ortak noktası hiç yoktur. Bunu sevirsek mutlak bunu buğz edeceğiz mutlak. Bu da çimlerdir, kafirler, müşrikler, yen de ona uyan onların çizgisinde giden o taifedir. Tabi bunları biz şimdi inşallah arkadaş yine Ee, adeti şeyin gereği metini okur. Ondan sonra biz bunları teker teker açıklarız. Şimdi birinci paragraf oku sanırım. Düşmanlığı ve mutlak nefreti, nefreti hak edenler. Bunlar Yahudiler, Hristiyanlar müşrikler, dinsizler, kutperestler, mecusiler, münafıklar, Allah'a kafa tutanlar gibi farklı gruplara mensup olup küfür, şirk ve açıkça ortaya koyan halis kafirlerle Onların peşinden giden yıkıcı mezheplerin ve din düşmanı grupları mensuplarıdır. Evet. Şimdi mutlak kafir e, mutlak bara kimi biz hiç yalmayacağız. He? Tam tersine buğz edeceğiz. Bir miskal zerre sevgi beslesen ona senin imanın zeddelenir. O sevciyi tam beslesen Yen bir miskal zerre sevgiyi besledin o şahıstan dolayı kifrinden dolayı sen imandan çıkarsın. Bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Burada biz şimdi hükmün hükmü veriyoruz. Burada da bu önemli mesele de daha bir önemli mesele var. O da nedir? Biz hükmü belli ediyoruz. Hükm vermiyoruz. Bunu ayırt etmemiz lazım. Hükümle hüküm vermek ayrıdır. Şimdi biz bu kafirlerin hükmünü veriyoruz. Ama bir şahıs kafirdir o ayrı meseledir. Onu biz tekfir dersinde istedik. Hüküm vermek ayrı meseledir. Ama biz tevhü olarak bileceğiz bunu. Ondan sonra bunu oturtmak için ona da geleceğiz inşallah. Şimdi asıl olan dedikçimdir kimdir? Kafirlerdir. Halis kafirler. Yani bir nevi desek orijinal kafir. Yani musulman değil. Adam kafirdir. Bu da ana olarak çimler gelir akla. Aslında yer üzerinde halis kafirler çimlerdir. Ehl-i kitaptır. Budur. Ama sonradan neler çıkmış? Bu da ateist diyen, bu da son dönemlerde çıkmıştır. Asıl tarih boyunca ateist diye bir şey yoktur. Allahu u Teala'yı inkar eden diye bir şey yoktur. Tarih boyunca bunu bilmemiz lazım. Hatta bizim Türkçe'de yanlış anlaşılır. Şeytan diyeler Allah'ı inkar etmiştir. Hayır şeytan muvahhidin teçidir. Rahmetten kavulmadan önce. Öyle bir ibadet ederdir Allah-u Teala'ya melek seviyesine gelmiştir. Kendisi cindir. Ama neyi inkar etti? Allah'ın emrini inkar etti, karşı geldi. Ne oldu? Rahmetten atıldı. Yoksa şeytan Allahu Teala'nın varlığına, cehenneme, cennete inanıyor. Zaten cennetteydir şeytan. Ama dışarı atıldı. Neden atıldı? Allah'ın bir emrine karşı çıktı. Onun için bütün peygamberler Allah'ın varlığı için gelmemişler ispat ettiler insan oğlunu. İnsan oğluna gelmişler Allahu Teala'yı İbadette teklesiler sadece ona tevhid olunsun diye peygamberler gönderilmiştir. Ona da bizim terimde itikattene diyoruz tevhidi üluhiyye, üluhiyet tevhidi. Yoksa rububiyet tevhidi Allah her şeyi yaratan Allah'tır. Bunu hiç kimse tarih boyunca tarayın Hazreti Adem'den bizim dönemimize kadar hiç kimse üstlenmemiş. Olabilir. Tarih boyunca tek tük şahıs çıkmış. Feilesuflerdir. Yani böyle onlar gibi böyle zındıklar tek tük çıkmıştır. İşte bu evren kendi kendinden yaratılmış. Olabilir. Ama hiç kimse, Fir'an bile Fir'an bile dedi ene rabbukumu le'ale ben sizin ile Allah Teala diyor o nefsinde yakini vardır ki kendisi yalan diyor Rabbil Alemin de Allah, Allah Teala Rabbil Alemin'dir. Bunu biliyordu firavun. Ama gururundan hatta kavmu da bunu biliyordu. Ama ne zaman bu çıktı? 20. dönemin, yani 19. dönemin sonunda bir böyle bir fikir çıktı. Eee onun eee Bu şeyi kuran, komünistlik yani de bu ne diyorlar buna, e, bu atayistlik şeyini kurdu. Ondan sonra e, Sovyetler Birliği bunu üstlendi, devletlerin bunun üzerine kuruldu. Yoksa ilk devlettir atayistlik üzerine kurulmuş tarihte. Ondan önce öyle bir devlet yok yoktu. Onun için fıtrata karşı olduğu halde bu devlet kuruldu ama fazla sürmedi. Dünyanın süper gücüydür. Ne kadar sürdü, ne kadar zamanda bitti bu devlet, 80 sene dayanamadı. Ama çüfür devleti, zalim devletler, 500 seneye kadar, 1000 sene süren devletler olmuştur. Neden? Zulumla çüfür başka bir meseledir. Bunlar, fıtrata ters düştükleri için dayanamadılar, çöktüler. Felsefeler de çöktü. Delil istiyorsan felsefeleri çöktüğüne Bunlar 80 sene işlediler insanlara Ne işlediler? İşte bu evren kendi kendinden kurulmuş Kendi kendinden olmuş Ondan sonra ne oldu? Çöktüklerinde bütün milletler kendi eski dinlerine döndü Yahudiler Yahudiliklerine döndü Hristiyanlar Hıristiyanlığına Müslümanlar Musulmanlığına döndü İşte bizim cumhuriyetler dediğimiz Özbekistan'dır, Tacakistan, Kırkızistan, Azerbaycan bular nedir Hepsi oların 80 senedir bunlar. Silah zoruyla Tanrı yoktur, Allah yoktur. Bu dünya e, bu Markis'in şeyini e, Teorisi. teorisini e, işli, bir nesil değil. 5-6 nesile bunu işlettiler. Ama ne oldu? Tuttu mu? Tutmadı. İnsanlar bunlar üzerlerinden Silah kalktığında ne oldu? Her şey fıtratına doğru döndü, kendi dinine döndü. Onun için peygamberler ne için gönderilmiş? Tevhidi üluhiyet için gönderilmiştir. Bu çok önemli meseledir. İşte asıl bizim düşmanlarımız kimdir? İslam geldi, düşman asıl kimdir? Kimi buğz edeceğiz kafirleri? Asıl kafirler kimdir? Ehli kitaptır. Allah Teala ayette diyor. Allaha bular hepsi Allah'a değiştirmişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde, bular iman etmediler, etmediler bular çafir oldular Onun için bizim asıl buğz düşmanlar kimdir? Nedir? Yahudi ve Hristiyanlardır. Buları biz muhakkak buğz edeceğiz. Muhakkak muadet yapacağız. bunları sevci bir miskali zerre kalbimizde sevci olmayacaktır. Ha bunlardan iyi geçinebiliriz. O ayrı mesele. Geleceğiz dersin sonunda. İyi geçinmekten sevci başka bir şeydir. Çünkü biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden alışveriş yapardı. Yahudilerden e, Yahudi çocuk yanında çalışırdı Resulullah'a hizmet ederdir. Bunun bir mahsuru yoktur. Mahsur nerededir? Sevci beslemektedir. Ben e, bir Yahudi, bir Hristiyan'a iyi devrenirim, hoş bak, bak, gösteririm. Neden? Yok korkudan dolayı. Ona İslamiyet'in yüceliğini anlatmak babından, davet babından bunun bir mahsuru yoktur. Ama sevci دالملر ki uygulananlar uygulanlar. kimlerdir bunlar Yahudiler, ve Hristiyanlar ve bunların yanında kimler var dedik müşrikler var. Allahu Teala'ya şirk apa çok koşanlar var. Şimdi Yahudiler, Hristiyanlar da apa çok şirk koşuyorlar. Ama onlar dine mensuplar. Var bir kısmı millet din dinlere mensup değiller ama yine iddia ediyorlar bunlar Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar. Onlar da apa çok şirk koşanlar. Yen yani daha da fırkalara dedik ateistler zaten onlar başta geliyorlar. onun yanında buziler, onun yanında yer üzerinde ne kadar musulmanın haricinde bir inancı var ise biz ona miskal-i zerre sevgi beslemeliz. Bak olabilir, bir dene gelir şeyimizi buradan keser, bak der bunlar musulmanlar her çeşit düşmandılar. Şimdi biz düşmanlıktan bahsetmiyoruz. Biz sevgiden bahsediyoruz. Yani bugün de Kendileri de diyorlar, sevmek şer değil. Biz neye hükmederiz diyorlar, devrenişe hükmederiz. Biz sevciden bahsediyoruz. Sen beni zordan illa ki beni sev diyemezsin. Sen benim fiilime hükmedeceksin. Biz sevmeriz. Neden sevmiyoruz? Biz öyle bir grubuz. Bir arkadaşlar burada toplandık, işte biz Yahudi Hristiyan'ı sevmiyoruz. Bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'ın dinidir. 1400 senedir öyle gelmiş. Dört imamın kitabında da bu böyle yazıyor. Biz kendimizden yeni bir şey getirmiyoruz. Kimse bizim lafımızdan zımbızdan alıp şey yapmasın. Biz diyoruz ki asıl olan bütün bunlara mülhitler, putperestler, mecusiler, he, yan buna uyan fırkalar bir günde. Uyup fırkalar, buna uyan gruplar, cemaatler, Hangisi şirk işliyorsa biz onlardan beriyiz. Beri olmak için onlardan sevci beslemememiz lazım. Bu çok önemli meseledir. Yani ben ondan beriyim ama hoşnut oluyorum, sevgi gösteriyorum. Bu olmaz. Yani beri olmak için sevci olmaması lazım. Sevgi olmasa beri olman ortaya çıkması lazım. Kişisi birbirine bağlıdır. Ben bu sevgi beslemeyeceğim. Ama olabilir. İnsan en büyük düşmanını bile mağdur bir durumda doğrusu elinden kaldırır. Bu dedi yani şeyin dedikleri terimde insanlık halidir bu. Bunun bir mahsuru yoktur. Bunu İslamiyet emretmiş her çeşe şefkat gözüyle bakacağız. Bak Allah Subhanehu ve Teala diyor baban müşrik olsa, baban annen müşrik olsa iyi geçin onlarla. ama onlara uyma وَلَا تُطُعْهُمَا ama üf deme onlara şimdi bu ayrı meseledir o aynı meseledir olabilir benim bir hristiyan konuşum olur ben iyi geçinirim ona ama onu sevmem sevdim sevgi besledim ne olur benim imanım zedelenir yerine göre imandan ne olur onun için sevgi beslemeyeceğiz çünkü sevginin cerekleri var cerekleri nedir Sevgi besledin, hoşnut olursun, hoşnut oldun, onu görürken rahatlarsın, yanında olursun. E bunlar sadece mümini olur. Sadece mümini olur. Gayri mümini olmaz. Dünya, evet bizim bu dersimiz hassas bir derstir. Şöyle hassas bir derstir. Bütün de dünya, birleşik bu, buna ters bir ders Zaten bizi niye istemiyorlar? Bu vela vel bara yüzünden bizi istemiyorlar. Niye İslam'dan savaş atmışlar? Bu vela vel bara yüzünden. Muadad ve muvalet yüzünden. Bunun için bizim İslam şeriatini zıt görüyorlar. Çünkü İslam şeriatı, bak düşmanlar bizden neyi biliyorlar bu akideyi? Vela ki bizim içimizde bazı fırkalar var, bizim olduğumuz yola da mensüptür. Vela vel bara'ya bu Hizipçilerin yoludur diyor. Halbuki düşman, batı, iç düşman bizden daha iyi bilir bu vela vel bara akidesini. Ne kadar vela vel bara akidesi musulmanlarda var diyor, bizim yaşamak hakkımız yer üzerinde yoktur diyor. Onun için ne dediler Osmanlılar ta ya, e, Viyana'ya Viyana kadar kanuni dayandığında ne dediler? Dediler böyle gitse... Bizim yüz sene sonra yüz sene sonra çocuklarımız bile İncil'i tanımaz. Hepsi Kur'an okur. İtalyanda Papa oturdular, birleştiler. Biz muhakkak bir şey yapmamız lazım ki bu Musulmanların önünü kesmemiz lazım. Ne yaptılar? Ümrü bin As'ın dediği gibi bu ehli kitap çok zeki insanlardır. Musibette Bizim gibi değil, kontrolü kaybetmezler. Ne yaparlar? Toparlanırlar, çözüm öğretirler. Sınırdan kakan öfçeyden oturur, öfçeyden kakan e, zararlı. zararlı oturur. Bunlar öyle değil, biz öyleyiz. Bunlar ne yaptılar? Oturdular, külahlarını koydular önlerine, düşündüler. Ne yaparım biz? Haklılar ne yaptılar? İçi, cemi, altın ve menzeme gönderdiler İran'a. Adam da gönderdiler Safaviler'e. Dediler bu Osmanlıları, bunlar meşgul eder. Haklar, Safavileri ikna ettiler Şah İsmail o zaman. Ne yaptı? Saldırdı Bağdada. Bağdada ihtilal etti filan. Mecbur kaldı kanuni o zaman ordusunu çekti. Meşgul oldu buradan. Düşman orada rahatladı. Demek ki bunlar biliyorlar. Onun için papaların e, İtalya'da e, birinci dünya savaşından sonra İtalya'da İtalya'da, Roma'da Ee, Vatikan'da toparlan topla to, papa şeyleri topar, toparladı grubunu dedi gidin siz eee Türkiye'de ne diyoruz misyoner. Misyonarlık yapın. Afrika ülkesinde dini İslam dininin zıddına Hristiyanlığı yayın. Yayın. Bunlar da gittiler rapor verdiler. 3 sene sonra geldiler. İşte bir çitanesi geldi dedi bu kadar Musulman Hristiyan oldu. Papı orada kızdı. Dedi biz demediz, demedik size gidin oları Hristiyan edin. Bunlar Hristiyanlığı hak etmemişler. Bak bize böyle küçük gözde bakıyorlar. Hristiyanlık olar için şereftir dedi. Bunları sadece sizin göreniniz gidin dinlerini dinlerinde tereddüde düşürün şüpheye düşürün olar. Yani dinlerine şüpheye düştüler ki Tereddüt etsiler, dinlerine bağlanmasınlar. Neden? Çünkü ne kadar musulman cenzin neslinin elinde Kur'an var, ve la vel bara Kur'an'ın bütün ayetlerinde Hristiyanlar, çafirler bizim düşmanımızdır anlatıyorlar. Onun için bizim bir bakanımız vardır, onların adamıydır. Ne dedi? Dedi, Kur'an'ın Ay, kalkması lazım. Sadece eğitim meselesi alınması lazım. Halbuki o ne dediğini bilmiyor. O ne söylenmiş ona onu ötüyor. Aslında budur. Plan Avrupa'da Osmanlı zamanından böyle kurulmuştur. Müslümanların <gülüyor> gücünü almak için bir daha Osmanlı devleti yen yani en ümmet Müslümanlıkla yükseldi. He? Ne ile yükselir? Kur'an'la yükselir. Kur'an'la ne üzerine Yapılmıştır, bağlıdır. Ana meselesi وَلَا وَالْبَرَةِ مُعَادَاتْ وَالْمُوَالَتْ Üzerine olmuştur. İşte bu çok önemli meseledir. Ondan dolayı biz sevci beslemek, beslemeriz. İmkanı yoktur bir mümin, hakiki mümin desin ben bir Hıristiyanı seviyorum. Sevmezsin. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ehli kitabı yolda bile sıkıştırın. Yani ben yürüyorum yolda. Ehli kitap geldi karşıma. Buyurun buyurun yana durup geç geçin demem dememem lazım. O musulmana değil. Ehli kitap dursun çınarında. Ben geçerim ondan sonra geçsin. Neden? Çünkü onlar zimmi diler zaten. Zimmi nedir? Yani sen onu öldürmüyorsun. ikram ediyorsun. Sen benim devletimde iyi iç yaş ve size makayet olmanın karşısında cizye vereceksin. Şu i̇şte bu çok önemlidir. Bunu biliyorlar. Ne kadar zillette yaşamışlar biliyorlar. Ondan dolayı bize bu inancımızı velavel bara inancını yıkmaya çalışmışlar ve başarılı olmuşlardır. Ama elhamdülillah bu fıtrat olduğu için biraz gelirsin. Bu mesela bakıyorsun bu pırlanta gibi bir şeydir. He? Toz basmış mı? Sen geliyorsun ne yapıyorsun? Bir üflüyorsun, bir bez vuruyorsun. Bir de Fırlantadır. Özü ortaya çıkıyor. E iman da bu nesilde böyledir. Sadece biraz insanları getir. Musulmanları getir. Biraz onların fıtratlarını Allah'ın emirlerini ver. Ne oluyor? Her şey dinine dönüyor. E bir günde görüyoruz elhamdülillah dünyada her yerde ne var? İslami bir uyanış var. Bak Libya çöktü. Her çeşit şey şeriatı istiyor. Tunus'ta mesela Ee, seçim oldu. Tünus devleti, Türkçe'ye hiçbir şey kalmamış. Yani Türkçe, İsmet Önen'e zamanında derler ki, Kur'an'ı Türkçe'ye çevirdiler, Kur'an okuyor, işkence alıyorlar, azanı. Ondan daha kötü bir dönemiydi. Bin Ali laneti olardan daha kötüydür Ondan önce Burkabe olardan daha kötüydü. Sabah namazına gidemezdim. Sabah namazına gidemezdim bırak da sabah namazında gizli polisler vardı. Şukaklarda dolaşıyorlar. Azan saatinde hangi evin dairenin lambası yandı rapor yapardılar. Bu sabah namazına kalkmış. Ben şukakta yürüyorum. Azan okunda her camiye giremem. Cenk zaten giremez. Ama ne yaparım? Ben mahallemde orta yaşlıysam bana kimlik verirler. Sadece semtin camisinde namaz kılabilirim. Bunlar hepsi rapordan yayıldı. İnternette bunlar var, bunlar hepsi. Bunlar gerçek yaşanıldı. İşte bu bu türlü bu türlü hükümler ne kadar baskı verdiler topluma ama bak bugün de %51 parti İslam'ı sözde İslam Müslüman Partisidir. Bak adı İslam bile her şey ona sarıldı. Neredeydiler bunlar? 50 seneden fazla yok olmak dedi. Her yerde Suriye'de bak Şuraya da takip ediyorsunuz televizyonda. ilk şeyleri Allah ya Allah Allahu ekber çağırıyorlar. Bütün ülkede, Mısır'da zaten zaten kıyamet kopmuş. Şeriat istiyor halkın birçoğu. Onun için Hristiyanları şimdi orada devreye sokmuşlar. İşte vasayrı bütün İslam aleminde uyanış var. Bu da neredendir? Fıtrat dinidir. Bular nestediler bunu yok etmeye çalıştı. Bunun da yok etmesi nedir velavel bara ondan dolayı ne çıktı ortaya ra hoş görü kim hoş görü İslam dini adına konuşursa bilin o yen direk onların adamıdır yen detaylı yollarda haberi olmadan onlara hizmet ediyor 3. var mı imkan yoktur. çünkü bizim dinimizde hoşgörü diye bir şey yoktur neye karşı itikada karşı Ama evet Hristiyan'a göre hoşgörü var. Ama ne zaman hoşgörü var? Ben azizim, o zelildir. Yok o azizdir, ben zelilim, ben hoşgörü iddia edeyim. Öyle bir şey olmaz. Anlatabildim mi? Bücünde, biz kendimizi zelil, küçüm, küçük hissediyoruz onların önünde. Dünya onların önünde. Zaten bunu kimse inkar edemez. Ama nedir? Hoşgörü iddia ediyoruz. Hayır, hoşgörü diye bir şey yoktur. Hoşgörü İslam'ın özüdür. Evet, hoşgörü biz yırtıcı bir hayvana bile hoşgörü bakarız. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayvanı keserken aziyet verme. He? Hayvanı keserken aziyet verme. İti, e, bir çeşsin bir bıçakla, aletle kes onu diyor. Duşmanını savaşta öldürürken aziyetten öldürme diyor. Esir aldın öldüreceksin onu, aziyet öldürme. En kısa yoldan öldür onu. O, o zaman önce elini keserim, önce kulağını keserim, alay ederiz. Bu caiz değil. Savaş alanında bile caiz değil. Allah-u Teala ho hoşgörü Resulullah diyor ki ordularını gönderirken çocuk öldürmeyin, kadın öldürmeyin, ağaç kesmeyin, e, tarla yakmayın, evleri yıkmayın. Bunlar nedir? Ta bu hoşgörünün ta e, şeyidir, zirvetidir. Ama hoşgörü ne de olur? Hoş gördü evet ben Aziz'im. Sana hoş görü gösteririm, şefkat gösteririm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda imamıydır biliyorsunuz. Bizim için örnektir. Safvan Fetih Mecde bir vadi ne görüyor? Deve. Hiç böyle Arap bir bir vadi deveyi bir arada görmemiş. Safvan da deve çok severmiş, zenginmiş. Bunu gördü el ayağı tutmadı. Resulullah dediğin Sevindim bunu gördün. Yahu dedi çimin bu kadar vadisi olabilir. Ya bunu olan arabın kralı olur dedi. Resulullah dedi öyle mi? Al senin olsun. Kafir adam müşrik. Esir Resulullah'ın yanında. Safvan bel ederken, o hemen musulman oldu. Dedi bunu mümkün değil bir insan yapsın. Bunu yapsa bir peygamber yapar. E bu hoş görüntü kendisi. Bir çocuk Yahudi çocuk ölüyor. Hastadır. Resulullah gidip ziyaret ediyor onu. Ondan sonra diyor Dela kurtar. Çocuk korkuyor babasına bakıyor. Normaldır. Baba ne diyorsun? Babası diyor Abul Kasım'e itaat ediyor Çünkü babası çocuktan daha iyi bilir bu peygamber olduğunu. Ama inat, şeytan bırakmıyor. Çin Nefret Bırakmıyor Öne çıkıyor Ne yapıyor Çocuk La ilahe Allah Resulullah Çıktıktan Sonra diyor, Elhamdülillah Bir Çocuku Kurtardık Diyor ataştan E bu Kojörü Değilse Nedir Karşı taraf Kojörü Adıyla Bizi Ne Yapıyor Kesiyor e Gördük Biz Kojörü Binlerce Adamları Öldürdüler Biz Gördüğümüz Nesilde görmediğimiz Tarihte Okuyoruz He? Biz Gördüğümüz Nesilde Amerika Ne Yaptı Batı Ne yaptı? İki ülkeyi geçen gün yani hepsi 10 sene olmadı değil mi? Afganistan'da Irak'ta milyonlarca insan öldürdü. Saddam zalimdir diyorlar. Saddam hesap ettiler. 65 senede toplam 10 10 bin adam öldürmemiş. Normaldır. Bir tane hükümdarlık oldu 10 bin adam ölür. Bir cünde PKK savaşı var bilmem ne var. Türkçe'de 40 bin tane adam ölmüş. Senenin, 20 sene içinde 25 sene içinde. E saddam 65 senede Tabi bir tane hükümdar oldu, kendi otoritesini koydu, öldürür. Ama siz geldiniz bir senede 1 milyon adam öldürdünüz. Yahudinin yaptığını görüyoruz. E nerede koş görü? Sizin kitabınızda koş görü yazıyor. Asıl koş görü musulmanlıktadır. Onlar bize koş görü diyorlar. Ama fiilde koş görü göstermiyorlar. Teoride diyorlar. Bizim tersidir. Biz teoride hoşgörü yoktur. Fiilde koş görü var. Biz inan, inan itikad olarak biz bir Yahudi, bir Hristiyanı, bir gayri Müslümi sevmeriz. Sevsek onlar gibi oluruz. Çünkü Resulullah kaide koymuş. Diyor, el mar'u ma'a men eheb. Kişi sevdiği insandandır. Ben ister miyim bir Hristiyan'ın olanı? Benim inancıma göre onun yeri ebedi ataştır. <gülüyor> Yahudi ebedi ataştadır. Onun için biz bunlardan ne geliriz? Beli geliriz. Biz bunları muhakkak şey Bunlara uyan, sözde kimlikte musulmandır. He? Olabilir namaz da kılıyor ama bunların fiçini savunuyor. Onlardan da beri geliriz. Çünkü onların fikrini savunmak da onlar gibi olmaktır. Savunuyorsan İslamiyeti savunacaksın. Savunmuyorsan süsleceksin. O zaman kendini bizim sevci nefretimizden kurtarırsın. Süsmadığın Fiile döktün, biz senin fiiline hüküm veririz. İşte biliyoruz biz, çıkıyorlar, ne diyorlar? İslamiyet'e söğürler. İslam, İslam ya musulmanlara gerici destler, biz buna kızmıyoruz. Tamam, cahilsiniz. Ama kahrolsun şeriat dersen, ne olur? Sen onlardan olursun. Sen git, söyle, bütün musulmanları, bizim imamlarımızı, hocalarımızı, Hepsini sök tamam. Biz bunda bir şey demeziz size. Tabi yani demeriz değil ama ne deriz? Cahildir filandır ama şeriatı söydün. Allahu u Teala'nın emrini inkar etmektir. Emir inkar etmek nedir? Muhakkak insanı çifre götürür. Yoktur bunun tevhili yolu. Evet. İşte bulara uyan bütün fırkaları biz ne yaparız? Mutlak beri geliriz buna. Bir artı bir içidir. Kimin mutlak beli geliriz, sevmeriz? He? Çafiler, onlar da asıl kimdir? Yahudi, Hristiyanlar. Ve bugün de dünya budur zaten. Yen de onlara uyan ateistler, tabii putperestler, mecusi'ler, eee boziler, eee yende e, bugün de ortasını tutanlar da var. İşte ben e, kendim namaz kılıyorum ama Allah'ın şeriatı geçerli değil. O da çafir olur. Onlara ilhak olur. Evet. Bu böyle. Şimdi ikinci şıkkı kaldımının o da nedir? Bu bildik. Hakiki mümin e, musulmanlar e, hakiki çafirleri buğz eder. Bunlar da çimlerdir. Çimliklerini açıkladık biz. Şimdi bir, bir bir de ne kalır? Bizim içimizde yaşayan musulmanlar çifre düşürler. yan çirke düşüyorlar. O sonuçta onlardan oluyorlar. Velâkü vale onların itikadını savunmuyorlar. Ama detaylı yollardan onlara uymuş oldu. Şimdi oranda okuyalım. Onu da açlayarım inşallah. Bu hüküm İslam'a mensup olup da tekfir edilmelerini edilmelerini gerektiren fiilleri işleyen mürtet mürtetler için de geçerlidir. İslam'a tamamen aykırı bir fiili işleyen ibadet ederken Allah'ın kullarından herhangi birini ona ortak koşan Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından yardım dilemek, Allah'tan başkasına tevekkür etmek, kurban kesmek veya adakta bulunmak gibi ibadet çeşitlerinden herhangi bir ibadeti kullar için yapan, Allah'a, Resulüne veya dinine söven, özürsüz olarak farz namazları terk eden veya dinin bu asre uygun olmadığı iddiasıyla onu hayattan koparan kimseler kendilerine gerekli deliller gösterildikten sonra da bu tavırlarında ısrar ederlerse düşmanlığı ve mutlak nefreti hak ederler. Hatta Müslümanların ve onların yöneticilerinin böyle mürtedlerle cihat etmeleri, onları sıkıştırmaları ve onların yeryüzünde bozgunculuk yapmalarına fırsat vermemeleri gerekir. allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne kötüdür? Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa... Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. O dibnot var orada değil mi? Evet. Onu oku oradan başlayan Çünkü küfür ve şirkten nefret etmek, imandaki samimiyetin, tevhiddeki ihlasın ve akide sevgisinin bir alametidir. Yine bu, Allah'ın, O'nun dinini, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin ve tevhid ehli müminleri dost edindiğini ilan etmektir. Küfür ve şirkten nefret etmek, kafirlerden ve müşriklerden nefret etmeyi, onlarla savaşmayı, onlara karşı çıkmayı, planlarını açığa çıkarmayı, hilelerinden ve fikirlerinden sakındırmayı ve bu fikirlerin yanlışlığını ve yıkıcılığını ortaya koymayı gerektirir. Bu da Allah için dostluk ve düşmanlığın en yüksek mertebesidir. Evet, bu divnot aslında bu dersi ne yapıyor? <gülüyor> Özetliyor. Özetliyor. Şimdi çifri, şirki buğz etmek imanın nedir? sadakatindendir, alametindendir. İmanın alametlerindendir. Yani sen iman iddia et ondan sonra çifri de sev. Çizit bir araya gelmez. Bu bir kaidedir. Bunu akıl mantık tamını söylüyor. لا يتمعان ولا يرتفعان Neçisi bir araya gelir neçisi bir arada bulunur. Biri girse içeri o obisini dışarı atar. Yanlış kabul etmez. Şifirden iman böyledir. Şimdi biz hakiki şafirleri tanıdıktan sonra bu hükümde, yani hüküm dediğimiz burada nedir? Mutlak buğuz. Mutlak nefret. Mu mutlak çin. Mutlak sev sevgi beslememek kime olur? Bu şahıslara da olur. Bu şahıslar kimlerdir? Aslında da musulmandılar ama bir fiil yapmışlar. Yani bir itikat inanmışlar O itikatları İslam dışına çıkartmıştır. Çünkü iman, imanı bozan şeyler var. İmanı bozan şeyler var. İslam'ı bozan meseleler var. Oları yaptın İslam'dan dışarı çıkarsın. Bunu alimler hepsini şey yapmışlar. Yani belirlemişler imanı bozan noktalar nelerdir? Bir sürü ister bu itikatte olsun, ister kavulde olsun, ister fiilde olsun. Çünkü iman dinin özü ise neyle mütekevvindir, müteشekkildir olunur iman? İtikatla, e, kavuldan, fiilden. Bu üçü bir araya geldi iman olur. Üçünden biri düştü, çöktü iman tamam olmazdır. Kifir de öyledir. Kifir de bu üçüyle olur. Yani bir de ne dese ut sadece itikad etsen o zaman kafir olursun ama fiilinle kafir olmazsın diyen o ehli sünnetten değil ehli sünnet bu konuda icma etmişti. Bil kavl söylesen küfürdür kafir olursun. Bir fiil yapsan o küfürdür kafir olursun. Bir mesele itikad ettin sen kafir olursun. Zaten itikad esastır. Bu üçü bir arada onun için Kim bir fiil yaptı, bu üçünü bu üçünden biriyle imanı, yen İslam'ı bozan bir mesele getirdi, dinden çıkar. Dinden çıkmak demeli nedir? Yani bu da boğzu, nefreti mutlak hak eder. Velevçi bu bizim kardeşimiz olsa. Velevçi babam olsa. Velevçi oğlum olsa. Biz biliyoruz. Sahaba bunun en sınavını veren nedir? E, nesildir. Hatta ne dediler? Dediler bu nasıl bir dindir? Gelmiş babaydan oğlu birbirinden ayırıyor. Araplarda babaydan oğlu ayırmak büyük bir şeydir. Yani bu insaniyette de var. Babaydan oğlunu kim ayırır birbirinden? Et tırnaktan der ayrılmaz. E bu din ayrıyor. Evet. Babaydan oğlu kimse ayıramaz ama din ayrılır. Allah rızası için bu öyledir. Çünkü biz mükellefiz. Allah'ı sevmekle, Allah'ın dostlarını sevmekle. Mükellefiz. Allah'ın düşmanını buğzetmekle, o da şeytandır. Ve onun adamlarını, yani onun velilerini, yani onun dostlarını. Şeytanın, iblisin dostları kimlerdir? yencin cin, yen yani ins. Çafirler, müşriklerdir. Biz de onunla mükellefiz buğzetme. Demek ki Allah'ın dostları kimdir? Hakiki müminlerdir. Müminin nedir? neye ne? Müminin kimliği nedir? Yani de tanımı nedir? Allah'ın emirlerine ve yasaklarına iman etmiş. Ne demiş? Âmenna ve saddekle. Semi'na ve ata'na. Sınırda durmuş. Bu mümindir. Kim kafir olur? Kim bu da? Kala almaz O kadar basit. Ondan dolayı biz Bir insan bu fiilleri yaptı, o zaman ne olur? İslam'dan çıkar. mürtet olur. mürtet fıkıh çitaplarında, dört mezhep fıkıh çitaplarında da baksak, babil mürtab geniş bir baptır. Özellikle hanefiler, hanefiler, o kadar titizler mürted babında, öksürsen İslam'ın tersindeyse hemen seni şey yaparlar. Yani mulla alil kari, Diyor büyük bir zat var. Diyor ki kim Nevruz gününde ha? Nevruz gününde inansa zaten kafirdir onun için. Nevruz gününde bir insana Nevruz münasebetiyle getirdim bir yumurta hediye ettim. Yumurta nedir? Değersiz bir şeydir. Al bu sana Nevruz münasebeti. Dürsen kafir olursun. Demek ki Hanefiler bu konuda çok titizler. Bütün fukahalar. Dönün mürtet şeyine Ne diyorlar? Böyle yapsa kafir olur. Böyle madde madde meselelere çoğlamışlar. Onun için bir Musulman İslam'a cirdi yetmiyor. İslam'ın şartlerini şuruklarını öğrenmesi lazım. Hatta ne olsun? Yanlışlıkla mayına basmasın. O mayın nedir? Hayatına mal olur senin. Bas sen. E İslam'da da yanlış bir amel yaptın, seni İslam dışına atar. Hayatına mal olur. اير آڈا ايليٹو سا سن كى سول مرتيت سن ميں كفال چيں مرتيت ايليجر değiştirdi yen چيم دينے bir şeyden çıktı İslam'dan onu öldürün öldürülmesi o o toplum مرتيت mürtet جكتر bozgundur Çünkü در چونچيں دا بس گن لكھات Mürtet, irtidat olduğu meseleyle. Ondan dolayı İslam'ı bozan bir şeyler getirdi, bunlar hepsi çıkar. Asıl da İslam'ı bozan şeyler nedir? Asıl mesele bizim bir günde toplumumuzda, İslam aleminde özellikle, İslam aleminde her yerde, bir de Türkiye'de de özellikle. Ne var? İbadet meselesinde insan hataya düşüyor. İbadet meselesi nedir? Dedik. Bütün peygamberler onun için gönderilmiş. O da nedir? Tevhid-i uluhiyye. allah Teala'yı kulum fiiliyle teklemek. Tevhid etmek. Çünkü biz dedik ki dersin öncesinde öyle bir toplum yoktur ki Allah-u Teala'yı Ayetlerde biliyorsunuz. allah Teala diyor ki ayette sor ey Muhammed sor müşriklere küffari kuleyşe Kim yeri gölge yarattı? Allah. Kim bunların sahibidir? Allah der. Ayette. Vaya bir, bir 6-7 tane ayet var bunun hakkında. Kim rızkınızı verir? Allah. Şimdi bizim toplumda aynen şeytanın inancı gibi bir inanç var. Zannediyorlar e, Mekke müşrikleri ne diler? Atayı sinmişler. Halbuki öyle bir şey yoktur. Mekke müşrikleri Allah'a inanıyorlar. حضرت اِبْرَاهِمِ'in dini üzerindeydiler ama ne yapmışlar bozmuşlar şeytan vasıtasıyla bozmuşlar ne diyorlar bu putlar nedir zaten bizler Kur'an okumuyoruz okusak da anlamıyoruz yani okusak bu Kur'an'da var ya zaten ayette diyor bu putları niye ibadet ediyorsunuz دُرْهَا يُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَهِ bu putlar bizi Allahu u Teala'ya yaklaştırıyor çünkü biz aciz kullarız biz direkt Allah'tan isteyemeyiz Bu putlar biz bundan isteriz. Bu putlar Allahu u Teala'yı irtibat vasıtasıdır. E bir günde sen bu putu akıl biraz mantık daha genişmiş. Bir de puta tapıyorsan cüleller sana. Ama bu putu yerine bir insanı koysan aynandır. Gerçek puta tapanlar var. Ama onlar bizim dışımızdadır. Yani musulmanların haricinde puta tapanlar var. Ama şimdi put dediniz Küffarı kureyş gibi değil. Puta tapıyor. Ama bir detaylı yollardan aynen felsefedir. Ne olmuş? Kılıfı değişilmiş. Ama bir musulman puta tapsan dese gülersene. Çünkü şeytan da zekidir. Felsefe değiştiriyor. Şeytan çok oynaktır. Teline göre çalar. çağa göre o şey yapar. Bak teknolojiye çağıdır. Şeytan teknolojiyle. Şey, şeytan çok zekidir. Bir de sadıktır kendi davasında. Bıkmak Yoktur onda. Ne diyor? Gelip sana demez ki bu putatap. Ne diyersene? Ya bu salih insandır. Bundan iste, o sana git. Buradan ne oluyor? Ondan sonra bütün şirk buradan işliyor. Aslında salih insanlığın istemenin aslı var da şeyde, dinde. Yani bir salih insan gördün, dersin sen salih insansın, benim için dua et. Bu var dinde. Çünkü salih insan Allah'a daha yakındır. Evliya Allah'tır. Ben evet ben günahçarım. He? İsteyebilirsin. Bu caizdir. Tevessülde Allah'a yarar bulmakta salihten istemek caizdir. Bura kadar tamam. Şeytan bunu bunun hakdine yaptı, cübresini verdi. Her şeyi salihlere yönlendirdi. Otomatik olarak ne oldu? Asıl doğa kul kendisi yapması lazım Allah Teala. Çünkü kuldan Allah'ın arasında vasıta yoktur. Bu sefer ne oldu? Bu salihler öldükten sonra ne yapıyorlar? Ya bu salihler öldü. Yerlerine de yetişen olmadı. Şeytan burada devreye sokuyor. Bu salihler öldü. Gidin bu salihlerin türbelerine. Başlarında durun isteyin. Onlar haberdardır. Evliya Allah ölmezler. Şehitler haydiler. Ve hakeza şeytan ne yapıyor? Aynen nasıl Hazret Nuh'a یہ Abbas dediği gibi دے جزرت محتن şey getirdi گیتھر حضرت سہ لنسان لڑا سا لہسان لر گان سورا تھفلوم بزلدو دے دے اسٹاب سہ لے ہاتھر لا تھنوں سورا بیسیل جیشت یا دے دولارنی اپن الا جورسن ہاتھر لارسیم بی نیسیل جیش تیک سورا چی نیسل جیش تک تا سورا پیسا پھر Yaptılar, ibadet etmiyorlar. Putların yapıyorlar. Onu gördüklerinde güzel ibadeti hatırlıyorlar. Kalkıyorlar, Allah'a ibadet ediler. 3 nesil geçti. oldu? Kalktılar o putları ne yaptılar? Onlar da Kureyş'in putlarıydır işte. Oradan gelmedi. Yağuz, Neu, Şeyt. Evet. Bunlar neydir? Bunlar işte Hazreti Nuh'un kavminden gelen putlardı Adlarını şeytan koymuştur. İşte bugün günde de aynen meseleler var. Onun için ibadet girişinden bütün peygamberler neyle gönderilmiş? Üluhiyet tevhidi. Şimdi rububiyet tevhidi nedir? Allahu u Teala'nın fiillerinde kendisini teklemektir. Tevhid etmektir. Özetçe, özetçe tarifi, tanımı budur. Yani Allahu Teala sadece bunu Allahu u Teala yapabilir, bunu Allah'a ortak koşmamaktır. bunda tevhid yaparsın. E bunda birçokunda küffarı kureyşle yapmıyordu. Yağmuru kim indiriyor semadan? Diyorlar sadece Allah indirir. Bunu biliyorlar. Yeri görgü sahibi kimdir? Sadece Allah diyor. Onun için Allah Teala ayetinin sonunda diyor. Sizin aklınız yok mu o zaman? Çalış, çalıştı. Bu putlar nedir? İşte bu önemli meseledir. Tevhid-ül-rubu nedir? Tevhid-ül-rububiye'de çok sorun yoktur. Var da tam, tam Tevhid-ül Rububiye, tam Kuffar-ı Kureyş, bizim inandığımız gibi inanmıyorlar tabii ama genel çizgilerinde. Çünkü onun da ince noktaları var. Birçok insan kifre gitmiş Allah'ın isim sifatları meselesinde bu ümmetten. Ama cenel meseleden bizim konumuz olan nedir? Üluhiyet meselesi. Üluhiyet meselesi Rububiyet'in tersidir. Rububiyette Allah'ın fiilleriyle kul Allah-u Teala'yı Tevhid etmesi lazım, teklemesi lazım. Uluhiyyete kul cendi fiiliyle Allah Teala'yı tevhid teklemesi lazım. Nedir? Yani bütün ibadetim sadece Allah'tır. Nusuk'u ve salati ve mihyayyevemmeti lillahi rabbil alemin. Asus budur. Hz. İbrahim'in daveti de budur. Nedir? Benim bütün hayatım, ölümüm, eee ibadetim, nusuk'um hepsine içindir Allahu Teala için. Rıya koysan şirk olur. Başka ortak koysan şirk olur. O zaman bütün ibadetler nedir? Teç Allahu u Teala'ya yönlendirilir. Şimdi Allahu u Teala'yı yönlendirirken burada ibadetin çeşitleri var. Ne demiş? Dua. Dua nedir? En önemli ibadet. Allah'tan başkasına dua etsen ne olur? İnsanın Allah kurusunu çifre düşer. Yani dua nedir? Bir şeyi bir şeyden istiyorsun. Kimden isteyebilirsin? Sadece allah Allahu Teala'dan. Onun için Allahu Teala'dan kulun artasında ne yoktur dedi? Vasita yoktur. Ama eee Allahu Teala'dan hukuk Allahu Teala kulu kula direk Allah'tan kulun arasında vasita şarttır. Çünkü Allah Teala her kula vahi veremez. Ne yapar? Her kula vahiy vermez. Neden vermez? Hikmeti gereği olmaz. Ne yapar? Bir tane seçer içlerinden, ona vahiy verir. Allah'la kulun arasında burada ne var? Vasite var. <gülüyor> Tebliğde vasite var. Nedir? Allah Teala'nın emirlerini bir seçkin kulu tebliğ ettirir. Ama kuldan Allah'ın arasında bu vasite iptal oluyor. Koysan ne olur o vasitayı? Yanlış yaparsın. Aa, o zaman gidip Resulullah'tan sahabeler istemiyordu, duayı istiyordu. Ama Resulullah ne kadar hayattaysa Resulullah'a gelip dua edebilirsin. Bu caizdir. Ondan sonra salih alimler hepsi dua edebilir için. Bir müşkülat yoktur. Müşkülat nerededir? Resulullah öldükten sonra, vefat ettikten sonra, yani bir salih insan vefat ettikten sonra ondan istemektir. Ne oluyor burada? Yanlış oluyor. Allah kursun, bu insanı şirke kadar i̇şte şeytanın bunlar giriş kapatmak lazım. اللہ خرسم بنسان کپت de. Ama soruyorlar diyor ki idese aleke ibadi anni kullarım senden beni sorsa demiyor de dur direkt diyor Allah Teala ben olara yakunum fe inni qarib uci bu davate dâi izâ daani ben olara yakunum bu da yetmiyor tekmil ediyor destekliyor rabbil Alemin. hatta şeytan noktayı girişini kapatıyor o da nedir fe inni qarib men yakununa Demesin, şeytan uzaktır. Dinlemez, lazım. <gülüyor> olsa yani. sen سم حساس Tevhid budur işte arkadaşlar. Ama bu tevhidde sen başkasına dua etsen bir ölüden istesen. Olmaz. Anlatabildim mi? Sonra ne var? Doğanın haricinde. Burada bir istigase. İstigase nedir? Sığın. Yardım اسٹen. Şey bu canlıdan istigase edilebilir. Ben suya düştüm. Abdülhamid kardeş. Yel elimden çek. Bu nedir? Caizdir. Abdülhamid kardeşی. Ben çağırmam caiz değil sadece. Vaciptir benim üzerime. Çünkü çağırmasam boğulurum. Bir nevi intihar etmiş olurum. Çünkü Allah sebebe sarırmamızı emretmiştir. Gelmeni kurtar. Abdülhamid gelmedi. Ben boğuldum. Benim üzerimden Vabel kalktı. Şehidim inşallah. Vabel kimdedir? Abdülhamid kardeştadir. El uzatmadı bir Musulmanı kurtarsın. Evet. Evet. Ama Abdulhamid Abdulhamid benim en sevcili dostumdur. Yan kardeşimdir, yan azizimdir. Ben boğuluyorum. Abdulhamid başım üzerinde yok. Abdulhamid yerdin mışıl mışıl uyuyor. Yani pikniğe gitmiş. Ben ne yapıyorum? Abdulhamid kardeş gel beni kurtar. Biten orada dursa sen deli misin diye kimi çağırıyorsun? Nerede Abdulhamid? Ya o bilir o ruhu gelir beni kurtar. Öyle bir şey İslamiyet'te de yoktu. Işte. Yani hocamı çağırmam, evliyaullahları çağırmak bu nedir? Allah kurusun, kifirdir, insanı dinden çıkartır. Çünkü kim bize yetişir, kim hazırdır, nazırdır her yerde? Rabbil alemin. Allahu Teala. Allah-u Teala diyor, فَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ Kullarım sorsa beni فَاِنِّي قَرِبٍ Ben yachunum. En yachun Allah-u Teala'dır. Onun için sen derda kaldın ne dersin ya Allah. He? Duşman başına çöktü ne dersin? Ya Allah! Aç kaldın ya Allah! Dersin. Zorda kaldın ya Allah! Dersin. İnciğin var ise anacım dersin. Anan seni ne yapar? Yani biz avamda çağırıyor. Ana, ana çağırıyor. Aslında bu şey babındandır. Yani ana gel başımı be Ama kimse sana kim yetişebilir sana? Allah-u Teala. Onun için sadece Allah'ı çağırmak tevhittir. Allah'tan başkasını çağırmak Allah kurusun insanı şirke götürür, küfre götürür. İşte ne olur o zaman müminler? Tevekkül. Tevekkül nedir? Vekaletten alınmış. He, kime sen hakkıyla güveniyorsun? Vekalet nedir? Ben mesela Ahmet kardeşi vekil ettim. Vekil nedir? El vekilu kel asildir. Kailedir. Vesil, vakil, asildir. Veskil, asil gibidir. Yani sen notardan bir vakalet alıyorsun benden. Bütün devlette aynen benim olduğum gibi benim imzamla her şey geçerlidir. Yarın desem ben buna ben bunu adıma satmış malımı, devlet dersene mahkeme dersen vakaleti var sende. Hakkın yoktur. Vakaleti de sen merdiven altında vermemişsin. Şeyde vermişsin. Kurumda vermişsin. Ondan dolayı insan اصل جب در سین وکیلہ سن مول سات درسان الز در جان diyor ki اللہ تعالیٰ نمکیل آیت مولا ویل bizim بزم مولا bizim بزم نمکیل Hakkıyla حقیلہ ona Allahu Teala. اللہ تعالیٰ بسخون صاحب حسرانہ اونی چھس حقیلہ اللہ تعالی عربہ جین الدر تب چل محسوس تو فخر چھ اللہ در سحمودسن نولر شافر علور سہ علی دس ne olur علور olursun neden Çünkü علی Ali'den destek سن Ali, Ali olmuş olmuş olmuş ne olmuş? toprak olmuş. bitmiştir ise علی حضرت ne dersiniz حضرت ölüdür Ama onlar Allah indinde diyor. Demiyor ki dünyada. Bak Allah indinde. Arapçada da bu böyledir. Yani bu yanlış kabul etmez. Ama tevil babını açsan tevil zaten şeytanın bir babıdır. Fasit tevil budur işte. Tevil babını açsan Allah her yerdedir dersin. Tevil babı kapanmaz. Ama nedir burada mesele? حقیقی تو مولور اللہ تعالیٰ اللہ تعالی بش کسنہ نول سن علمس ذبح ندر چھسم قربان چھسم قربان مولور ذات قربان خطہ قربان قربان ندر سادہ ز اللہ تعالیٰ بش خسنہ قربان چسن سادہ اللہ تعالیٰ kurban, ne olur? Ondan dolayı sadece اللہ تعالی için kurban بسم اللہ Allah'u اکبر Bismillah nedir? Allah'ın izniyle ben bu kurbanı kesin. E iyiydi Allah hangi kitapta izin verdi bize? Bunu bir şeyh çınkeceğiz. Yani bunu bir cin çınkeceğiz. Yani bunu bir kabir çınkeceğiz. Yani bunu bir e, sultan geldi. Yani bir e, bakan geldi. Yani bilmem kim geldi ayağının altında kes. Öyle bir şey var mı kitaplarımızda? Yok. Yoktu. O zaman tamamdır bir iş. Bunu eğer o niyetten kesirsen insanı şirkete götürebilir. İşte bu nedir? sadece Allahu Teala için olur. Adak. Adak nedir? Sadece Allahu Teala için olur. Hocam, hocam için, evliyaullah için olur mu? Olmaz. Allahu Teala için de adak güzel bir ibadet olmadığı için Resulullah diyor, "En nediru la ye'ti bi getirmez adak diyor. Adak cimriden çıkartır Allah Teala. Nedir? Allahu Teala'ya şart koşuyorsun. Yani sen sen benim velinimsin. Yen yani kralımsın, yan bakanımsın, yan patronumsın. Sana ben diyorum ki e, bana zam getir, yani bana para ver, yani benim elimden tut. İhtiyacım var. Ben sana tuttuğunda bu kadar teşekkür ederim, yani bu kadar şey yaparım. şart koşuyorsun. Bu yakışır mı? Yakışmaz. Sen nasıl Rabbil Alemin'e diyorsan, ya Rabbi benim oğlum başarılı olsun, yani işte bu işim olsun, ben senin sivil kurban keserim. Ya Allah kurbanına ihtiyacı yoktur senin. Onun için adak, Allah'ın şert koşmadığı üzerine vacibi sen koşuyorsun. Yarın yapamadın, ne olur? O zaman gelirsin, çıkış orar ararsın. O zaman adak tuttun, yapman vaciptir üzerine. Nasıl Allah'ın ferzi oldu üzerine sen? Sen Allah'ın ferz etmediği şeyi kendi üzerine ferzi ettin. Madem Allahu u ile alışveriş yapıyorsun, sözünde durman lazım. Onun için Resulullah diyor, adak tutmayın. Ada خير getirmez. En mükemmel şey nedir? Ya Rabbi sen azimsin teç kapım sensin senin kapını çaldım ورسن sen, bu seninle lütuftır karamdır fazıldır bu yer Rabbil alemini Allah Teala senin kulluğunu hissedir burada o zaman ee, şeyini verir. Ondan sonra ee, ne var burada? Diyor ki او سبب Allah او سبب اللہ و رسولہ. اللہ و Arkadaşlar bu çok önemli meseledir Kim Allahu چم söydü تعالی kefe zatını و کیفا ذات رسول yen hakaret etti yen dine hakaret etti Yen دین dini, dinin سقل یعنی sakallarına لیرنہ مسلمان لرن سقل sakal اللہ Biz aklımızı öyle çesti koymuyoruz. Niye kadınlar kapanıyorlar? Akılları öyle çesti değil. Allah'ın emri diye. şahısı demiyorum. Mesela e, Ahmet kardeş sakal koymuş. Ahmet'ten alay edebilirsin. Bu başka mesele. ile Çünkü Ahmet sakali Allah rızası içi koymuş. Allah'ın emrini yerine getirmek için. Bu türlü meselelere küfretmek küfürdür. Velevçi alimler diyorlar. Cumhur ulema. Ha içlerinde tek tek çıkmış. Demiş ama Onlar da şahs kalmış Görüşleri Cumhur Ulema Diyorlar Bu çafirdir Tövbesi de Kabul olmaz Eğer Hakiki Tövbe Etmişse Biz Çafasını Keseriz Hakiki Tövbe Etmişse O Onu Allah Teala Kalmış Hakiki Etmişse O Zaman o Onun Kaffareti Olur Yer Cennet Olur Onun için Kim Allahu Teala Kifretse Çafir Olur Dinden Çıkar Kim Resulullah Alay Etse Karikatör yapsa, İş devletinde onun lazım Bu yeri değil burası aslında. Birçok deliller var bu. Alimler bu konuda ittifak etmişler. Kim Allah Resulü'nün dinine dönse nedir? Ee, söyse kafir olur. Hatta zındık olur. Öldürmesi nedir İslam devletinde? Şerttir. olması olmazdır. Evet. Ondan sonra namazı, ferz namazını maziretsiz terk edenler. Nedir? Allah kurusun dinden çıkanlar. Yani hiçbir mazereti yoktur. Niye namaz kılmıyorsun? Hiçbir mazeretin yoktur. Ben musulmanım diyor niye namaz kılmıyorsun? Hiçbir mazeretin de yokysa o zaman ne olur? Allah kurusun insanı dinden çıkartabilirim. Bu asastır. Toplumda bazen mesela bir denesi geldi dedi dinle devleti birbirinden ayırmamız lazım. Din çah dişi bir şeydir. Kuldan Allah'ın arasındadır. Ama devlet bugün de bizim insanın siyasetiyle olması lazım. Bu da alimlerimiz ittifakan. Dört mezhep alimi ittifakan. Bu da çifirdir diyorlar. Olmaz. Çünkü din, din her şeydir. Dinde siyaset var, ahlak var, ibadet var. Din bir pakettir. Allahu u Teala'nın dinidir bu ya. Allahu Teala insanı yaratmış, veriyor sana. Onun için dini devletten ayıran bu da çifirdir. Ondan sonra yen, yen sadece desem bile evet din Eee paket tamamdır ama eee şeriatı uygula uygulamak meselesi bu güne bu çağa uymaz yani. Biraz demode kalmış. Bunu demesen bile Allah kurusun insanı küfre götürür. Evet. O var, ondan sonra ne var? Ve buna benzer. Buna benzer e, şeyler nedir? Mürtedilerin getirdikleri bütün e, meseleler nedir? Küfürdür. Yöneticiler üzerine, alimlerin üzerine düşen nedir? İslam devleti var ise bunların önünü alma, alma, alma lazım. Bu fikirleri iddia edenleri tutmak lazım. Kim Allah'tan başkasını şirk koşuyorsa doğasında, ibadetinde, İslam devletinde onu kadı alacak. Onu öğrenince hüccet kakacak üzerine ısrar etse onu götürmesi lazım. Evet, eğer İslam devleti yok alimlerin üzerine düşen görev Bunları kınaması lazımdır. Bunların hükmünü belli etmesi lazımdır. Bugün de alimler süsüyorsa yanlış yapıyorlar. Alimler bu konuda muvahhid alimler hiçbirisi süsmüyor. Her şeyin bu konuda fetvası var. Şimdi e, dersi bitirmeden önce bu iki ayeti de açıklayalım. Ayet Tevbe surası Tehrim Tehrim surası mı? يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اَيْ نَبِيمُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ چافirleri ve munafikleri ne yap? Cihad et onlarla. Cihad neyden olur? Cihad zirveti kılıçtandır. Ama cihadın altyapısı da var. Kalemden cihattır, dilden cihattır. Her şeyden cihad olabilir. ne diyor? Cihad yap. Burada cihad bütün bütün meselelerden cihad yap bunu. <وَالْمُنَافِقِين> Munafiklerden وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ Şiddetli ol. Bak işte bize Allah Teala burada ayet. Şiddetli ol. Şiddetli ol. ol. Şafikatli olma. Ne de? Cihatta. Buların üzerine şiddetli ol. وَمَأْوَاهُمْ ve وَبِئْسَلْ مَصِيرُ Buların da yerleri nedir? cehennemdir ve bise'l Onun için bir tane ilahiyetçidir çıkmış bir günde e demiş ki Yahudi Hristiyanlar da cennete gider. Bunun yeri nedir? Bunun yeri de Yahudi Hristiyanlardandır. Başka bir çaresi yoktur. Çünkü Allahu Teala'nın hükmüne hüküm katıyorsun. Bir de böyle adam hele ilahiyatçıysa meal yazıyorsa bunun tevil babı da kapanmıştır. Yani bu hicjet kalkmıştır bunun üzerinde. Evet. Bu ayette e, Tehrim surası 9'da تو, aynen Tevbe'de de geçiyor bu. 72. ayette. 2. surada geçiyor. Bir de Mücadele ayeti 22. surasında 22. ayet Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيِ Hiç bulmazsın bir kavm, bir toplum Allah'a ve ahiret gününe inanıyor. Bak burada Kur'an'da bu vurgu çok önemlidir arkadaşlar. Her zaman bunun üzerinde durun. Bunu derse size Rabbil Alemin Allah'a ve ahiret gününe bil bu dinin olması olmazıdır. Asas meseledir. Hakiki mumin burada hitap olmuyor. Uydurmasyon kimlikte olan musulmanları değil. Kimdir? Hakiki muminler muhataptır burada. Çünkü Allah'a inanmak nedir? Allah her şeyin başıdır. Burada Allah'a inandığın ahiret günü içindedir, terazide içindedir, sıratta içindedir, kabırda içindedir, hepsi içindedir. Ama allah Teala eti niye yapıyor? Ve, ve kelimesinde niye ahiret günü de yapıştırıyor Hatırlatmak için. Çünkü ahiret gününde ne var? Hesap günüdür. Ne var? terazi var. Bütün amellerin miskali zerre o terazide tartılır. İnkar etsen elin, ayağın, dilin, kulağın hepsi konuşur. Ne der? Sen böyle yaptın, yalan diyorsun. Yani şahidin kendi dostlarındır. Kendi parçaların sana şahadet eder. Bunlar ne hadlerine Allahu u Teala'nın önünde senin tarafını tutarlar. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Allah'tan korkarlar. Çünkü bunlar amanatler, teslim olmuşlar bize. Biz amanate hıyanat etmişsak amanatin sahibi onları konuşturur. Evet. Diyor ki, bir kavun bulmazsın, Allah وآخر گنہ ایمانıyor ha ne ne yaparlar yuadduna men haddallah ve resuluhu yuadduna nedir sevci bak burada sevciden bahsediyoruz sevci nerede olur arkadaşlar makamı nerededir elde mi ayakta mı hayır sevginin merkezi kalptedir sevci ama ben bazen elimle sevcime muhalefet edebilirim maslahat gereği Anlatabildim mi? Ama kalbime kim hakimdir? Bir bir tağut beni tutup mahpusade işkence edip kalbime kontrol edebilir mi? İmkanı yoktur. Ama dilimle mene kifri söyletebilir mi? Söyletebilir. Onun için Ammar İbni Yasir'e Resulullah ne dedir? Fe adu feut. Ammar çok korktu. Dedi ya Resulullah ben sana e, yanlış kafirler beni zorladılar. Sana Yanlış lafızlar söyledim senin hakkında. Dedi ya Ammar, çünkü neden Resulullah biliyor adam işkenci altındadır. Zorluk çekiliyor. oğlu et kemiktir. Dedi ya Ammar kalbinden haber ver bana. Kalbin senin dediğine e, inanıyor mu, mutmain mi yoksa? Dedi kalbim mutmaindir imanıma. Yani sana inanıyorum, sen peygambersin, sen hak etmemişsin ama benim babamı, anamı ölümde öldürdüler. Bana öyle işkence verdiler ki dayanamadım. Orada ne dedi? Fe in'adu fa'ut. Eyibirdi sana işkence ederse bir daha söyle beni. Demek ki kalp nedir? Önemli meseledir. İşte Allah Teala der yuadduna. Mevaddena der sevginin bir adıdır Arapçada. Mevadd. yani severler. Kimi? Men men haddallaha men haddallaha ve rasuluhu hadde nedir Allah ve Resulü sınırla sınır vermek. Men hadde Allah. Yok sınırları aşmak değil. Yani karşı gelenler. Sınırlarını aşan değil, karşı gelenler. Şimdi atan da sınırın sınır, karşı gelen daha kapsamlıdır sınır açmaktan. Olabilir ben Allah Teala'yı <gülüyor> muhaddet yapmıyorum ama bazı konuda <gülüyor> sınırı atıyorum. Ama yu haddun Allah yani paralelce diyorlar. E bir günde e, tağuti sistemi kuranlar ne diyorlar? Allah insan nasıl hükmedecek? kitabını indirmiştir. Şeriatını indirmiş Sen ne kalsın? Ona bir muhaddat yapıyorsun. Tersine bir yasa koyuyorsun. Bu nedir? Yani Allah diyor soh, sen diyorsun sol. Bu nedir? Muhaddattir yani. Yani sen de ben de varım diyorsun. İşte bu Allah ve savaş açanlardır. Çimlerdir bunlar? ev biz dediklerimizdir bütün cahillerdir diyor kim Allahuva resuluna savaş açmış bunları ne yapacağız muhakkak muhakkak hakiki mümin isek Allah'a bu da yetmedi ahiret gününe inanıyorsak terazi var misqal zerre sevci olmasın ha ve men ya'mel misqal zerre hayran yara ve men ya'mel misqal zerre şerran yara misqal zerre varsa Ha? Gözden görünmeyen bir sevci kalbinde olsa olmaz. E ya diyesin tamam da ben sevmiyorum kafirleri. Ama dur Rabbil Alemin ayeti bitirmedi sözünü. hodur meydan var. Ha? Bitmedi söz. Tamam şu anda benim elhamdülillah ne Hristiyan ne Yahudi akrabam da yoktur elhamdülillah. Ha? Bitmedi. Ha olabilir benim amcamın oğlu zındıktır. O da bitmedi. Burada Allah Teala örnek veriyor sana. Bu nedir? nedir? ayrılması lazım. Ne olsa bile. Sam şah damardan vuruyor. Değil mi? Yani artık odur meydan. Allah'ı seviyorsan varıysan, velevçi babam olsa, velevçi kardeşin olsa. babaların burada diyor, baba değil ki benim babam. Babam, atalarımı da kastediyor. Arapçada babaların dese, atalar da babaları. Yani sen ne yapıyorsun burada? İşte babalarımız, atalarımız onları savunmaya kalksan, adını Timocin koysan, ne olur? Bu altına girersin. Ondan sonra ne diyor? اَوْ اَبْنَاَهُمْ Çocukları اَوْ اِخْوَانَهُمْ Kardeşlerimiz Kardeşlerine girer Burada amca çocuğu Dayı çocuğu Hepsi gider اَوْ اَشِرَتَهُمْ Eşiretimiz Kebilemiz Akrabamız Sulelemiz <Sessiz> <Sula. Sessiz> Hayatın devamında da var Burada devamını vermemişiz Hayatın devamında da var Yen bir ticaretin hatiri için evet. Yen yani bir kadın Vesaire Bütün meseleler ispat edeceksin Onun için İslamiyet'e giren sahabe ne yapıyordu? Her şeyi atıyordu. biliyorsunuz Mus'abü ibn-i Umayr radıyallahu anh'u. Kimdir Mus'abü ibn-i Umayr? Mekke'nin en gözde cenzidir. Öyle cenzdir ki imişah, ipek içinde beslenmiş. Bir de görsen önünü, diyersin bu nedir ya? El değmemiş, gün görmemiş. Böyle bir cenz. Mekke'de yürürken bütün kadınlar dudağlarını sınırmış. موسعب'ı gördüğünde. موسعب geçtıktan sonra bir müddet sonra bir tane bu sukaktan geçseydir derdi buradan موسعب geçmiş hala kokusu kalmış böyle bir nimette anası çok zengin baba e, anası çok zengin bir tane oğuldur موسعب ama bu iman ederken ne yaptı hepsini silip attı hepsini silip attı ne yaptı موسعب Anası bunu tuttu, evde hapsetti. Aç koydu, susuz koydu, dininden dönsün. Döndü mü, dönmedi. İlk fırsatta anasını aldattı, baktı musulmanlar Habeş'e hicret ediyor, hicrete gitti. Sahabeler o hicreti okusanız ağlarsınız. Anlatıyorlar, mushab çok himşah. Yani adam el bebek, gül bebek. Böyle hayatta bir poşet kaldırmamış. Hadam haşemle yaşamış. Öyle bir gençtir, nazik ince, ifka bir cänd. Dürçi e bu Habeşiye uçağıyla gitmediler. Otobüsle de gitmediler. Cemil'le de gitmediler. Neyle gittiler? Yürüyerek. Bu sahrayı çektiler sahabeler. Böyle bu din bize geldi arkadaşlar. Biz burada oturmuşuz. Şimdi soba kelime ha bizden ne diyoruz? Böyle geldi bu din. Bu sahabeler işte böyle aziyat çektiler. Mus'ab yolda sahabeler anlatırdılar ki yolda Mus'ab Ayakları şişti, yürüyemiyor. Olduğu yerde çöküyor. Bazı sahabalar onu umzuna alıyorlar. Sahabalar diyorlar, biz Mus'ab'ı böyle gördüğümüzde ağlıyorduk. Çünkü herkes Mus'ab'ın ne olduğunu biliyorlar. Ama Mus'ab'ın imanı Habeşe'ye ona vardır. Sonra döndü Medine'ye, şey Mekke'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna ne mükafat verdi? En büyük mükafatı verdi İslam tarihinde bunu Ne dedi? İlk elçi. رسول'un ilk elçisi Mus'ab'dır. Zeyneb'in bacısı, Zeyneb anamızın bacısı, Mus'ab'ın hanımıdır. Gönderdi, dedi, git sen Medine'ye şeyi biliyorsunuz e, Beyat-ül Akaba Akaba, e, Resulullah Medine'liler, Medine Ansarlar geldiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyat ettiler. İki Beyat'ten sonra dediler, ya Resulullah bize bir dana gönder, dini tebliğ etsin orada Resulullah çimi gönderdi ilk edisi? Mus'ab. Mus'ab ne dedi? Yolda gidiyorlar. Hem ne? Diyor ki ya Mus'ab diyor, biz bir yere gidiyoruz. Ne eşiretimiz var, ne kabilemiz var. Şimdiki cibi değil. Ben gittim Diyarbakır'a, ben gittim arzuluma. Hayat şartları aynıdır değil mi? Kimseyi tanımasam da orada bir kahvada otururum, bir lokumtada otururum. Ortak noktalar var. Eskiden öyle değildir. Garip. Yaşaması zordur bir başka yerde. Çünkü biliyorsunuz köle almak var o zamanda. Diyor ki ya Mus'ab diyor, biz bir yere gidiyoruz. Mübhemdir. Ne kimsemiz var, ne kimseyi tanıyoruz, ne aşiretimiz var, ne kabilemiz var. Biz ne yapacağız? Mus'ab ne diyor? Diyor Allah bizi, madem biz Resulullah'ın elçisiyiz, Allah bizi ne yapmaz? Zayi etmez. He? Zayi etmez. <gülüyor> Zayi etmez. Len yudayyu Allah. Allah bizi zayi etmez biz inayat altında gideriz وَبِالْفِعِلْ مُسْعَبْ جِبِ تار... اسلام تاریحinde دعوتçی yoktur وَجَلْمَمَمِش gelmemiş اللہ'dan <mülüyor> sonra چنci <Çinci> دعوتçidir <mülüyor> çünkü elçisidir Medine'ye cirdi Me Medine'ye cirmeghiden bereket peş peşe geldi bir de onu serd etsek sabaha kadar burada konuşuruz nasıl Medine'liler e, Muaz ibn-i Cebel'dir e... Usaid-i Usaid Usaid Usaid Tırpılar nasıl musulman oldular Onları, o o hivar aralarında geçtiği diyaloğu getirsek sizin için burada hepimiz ağlarız. Ama kısa uzun lafın kıssası Musabten bereket aynen terimdir. Cirdi Medine'ye İslam nasıl bir kuru odunda ataşı buradan çibriti vurdun hemen rüzgardan alı götürür. İslam böyle aldı götürdü bütün Medine'ye Müslüman oldu. E ne oldu sonra? Uhud Savaşı'nda Bu mübarek adam ne oldu? Şehit oldu. Bir de şehadetini okusanız siz inançı, hakiki mümin gözyaşını tutamaz. Şimdi en püf nüktesini anlatayım. Mus Musulmanlar zefer geliyor. Resulullah'a karşı çıkıyor ramiler. Dağdan iniyorlar. Bir de kafirler arka taraftan dönüyorlar. Musulmanları sıkıştırıyorlar. Ne diyorlar? Muhammed'i öldürürseniz Muhammed baştır. Her şey biter bunların. Bütün Musulmanlar tek yumruk oluyorlar, Resulullah'a saldırıyorlar. Mus'abba ne de? Ha? Bütün kafirler saldırıyor. Bütün kafirler e, tek yumruk oluyorlar, Resulullah'a saldırıyorlar. Mus'abba ne ne yapıyor? Bakıyor öyledir. Şimdi orada beyrak var. Biz Osmanlı'da da var biliyorsunuz. O zaman da beyrak düşmemesi lazım yere. Çünkü Sancak, beyrağı, Müslümanların sancağı. Her şey sancaka bakar savaş ederken. Ne kadar sancak havadadır, biz güclüyüz. Sancak düştü, insanın şeyi kırılır. Ya, Tabii, bozulur. maralı psikolojisi bozulur. Diğer artık bizim iş. bu arada ne yaptı? Sancağı daha yükseke kaldırdı. Kafirin birisi geldi, kılınca atmakıyla Mus'ab'ın belini kesti. Mus'ab ne yaptı? O bir elini aldı sancağı. O bir elini de kesti. مساب نئے ہفتہ چیز سنسا علی اما قذلام سنسا و سرا اردو خلن سے مصاب و رسول اللہ ص اللہ وسلم سوسٹان سورا جلد bebeği geldi جلدی چھان yok elbise yok bir elbisesi var علیہ dağılmış ki onu e, tanımıyorlar Geldi, o elbise kısadır. Ayağını kapatıyorlar, başı çıkıyor. Başını kapatıyorlar, ayağın dışarıda kalıyor. Yoktur fazla. Bu mübarek adam böyle ölümden sonuçlandı. E bu ölüm nedir? Ta kendisidir. Şehadetin. Hem şehit olursun, hem Resulullah'ın ordusunda. Hem de böyle duruluşla. İşte bu nedir? Bu bu mavedde Bunlar da bitmiştir. Çafire karşı bütün sevci olmuştur? Bitmiştir. Velevçi kardeşler olsun, aşiretler olsun, analar olsun hepsine karşı ne yapmışlar bunlar? Birçok sahabe babasına karşı, kardeşine karşı biri çafirler, müşriklerin tarafında, o birisi Resulullah'ın tarafında. Bunu İslam tarihinde de olmuş. Özellikle Resulullah zamanında de bu çok olmuştur. İşte bu ayette nedir? Bu ayette buna benzer birçok ayet var. Neyi destekliyor? ehli Sünnet'in emirini Ehl-i Sünnet de bunu nereden getirmiş? İşte ayet hadislerden, şeriatlerden Resulullah'ın siyerinden. Biz mutlak buğz etmemiz, düşmanlığımız has kafirleredir. Ve ona uyan bütün kafirleredir. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki ders e, bu konunu تھمم نرس الحمد للّہ رب العالمين و والسلام على سيد سید نبينا محمد حمدین علیہ علیہ